Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> Yeni gelen mesajlarınızla devam edeceğiz. Nurullah Gül göndermiş. Hocam muhabbet kuşu evde beslemek günah mı? <gülüyor> Eğer doğada yaşayan bir hayvanı, bir kuşu, yani yabani olan bir hayvanı veya kuşu e, bulunduğu yerden alıp kafese hapsedersek bu doğru değildir, bu yanlıştır. Dolayısıyla ona zulmetmiş olur, haksızlık etmiş oluruz, günah olur. Ama muhabbet kuşları biliyorsunuz zaten, güvercinler de mesela öyledirler, ehli olanları vardır, kafeste doğmuş, Dolayısıyla kafeste büyüyor. Eğer onu doğaya bırakırsak, onlar orada yaşamını sürdüremez, ölür. Dolayısıyla muhabbet kuşu olsun, güvercin olsun beslemekte herhangi bir günah yoktur. Olmaz. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla besleyebilirler. Yani. Efendim Kenan Taşdemir göndermiş. Sevgili hocam, Tanrı kelimesi ilah kelimesinin yerine kullanılır mı? Evet. Tanrı kelimesi ilah kelimesinin yerine kullanılmaz. Bir kelimeyi Allah eğer kendisi için kullanıyorsa o Başkaları için kullanılmaz dolayısıyla başka bir kelime de onun yerine kullanılmaz ilah ismi esmaul hüsnadandır. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Buyuruyor. Onun için tanrı kelimesi ilah kelimesinin yerine kullanılmaz. Kullanmak caiz değildir. Ama geçmişte kullanılmış olabilir esma Hüsna'nın yerine kullanılmış olabilir. Başka farklı dillerde, leçelerde, mesela başka isimler kullanılıyor. E, yaratan manasına kullanılır. Kadir olan manasına kullanılabilir. Yani o dildeki o kelime, kelimenin karşılığı yaratan demektir. O kelimeyle e, söylenmiştir. Ama doğrusu e, Allah demektir, ilah demektir. E, Allah'ı güzel isimlerinden, anlayıp, tanıyıp, dua etmektir. Allah öyle buyuruyor. El Esmaül Hüsna, Allah'a aittir. En güzel isimler. O isimlerle Allah'a dua edin. Onu anın, davet edin. Onun için e, Tanrı kelimesini, ilah kelimesinin yerine kullanmak caiz değildir. Efendim Sümeyra Ertaş göndermiş. Hayırlı yayınlar. Hocam sizi hürmetle selamlıyorum. Ben İzmir'den Sümeyra Sümeyra Ertaş, 18 yaşındayım. Sohbetlerinizi 4 aya yakın bir zamandır takip ediyorum. Ve size televizyondan tabi oldum. Ustat yolculuğu başlamış mıdır? Neler, neler önerirsiniz diye, diye sormuş efendim. Evet. Ustat yolculuğu başlamıştır. Yola beraber e, girip yürüyoruz demektir. E, gönül yolculuğu yapılıyor demektir. Zaten kardeşimiz bunu kendi üzerinde mutlaka tadıyordur, anlıyordur, yani kendi üzerindeki değişikliği, güzelliği mutlaka görmeye başlamıştır. Ee, görmeye de devam edecektir inşallah. Tabii ki bu bir yol. Yolu yürüdükçe Allah'ın yakınlığını, muhabbetini e, tadacağız. E, o kulluğu, kulluğun güzelliğini tatmaya e, devam edeceğiz. E, yolculuk başlamıştır. Allah mübarek etsin diyoruz. Efendim Erhan Karakuş göndermiş. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizi bizimle tanıştıran Allah'a hamdolsun efendim. Benim sorum, bir insanın üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, tamamını oruçlu geçirmek doğru mudur? Diye Bu insanların insana değişir, dileyen öyle yapabilir. Ama Resulullah Efendimiz ve Vesselam'ın e, bir e, tatbikati vardır tatbik ettiği vardır Perşembe ve Pazartesi oruçlarını tutmuştur Dolayısıyla bir kuyrada düşen doğrusu kendi peygamberine tabi olmaktır en güzeli en doğrusu en kolayı ve buna beraber ona en fayda verecek olanı peygamberine tabi oluşudur Perşembe pazar oruç, Perşembe Pazartesi oruçlarını tutmazları daha uygundur Bizce Mesela Davud Aleyhisselam'ın orucu vardır. Bir gün tutar, bir gün tutmaz diye. E, tutabilir. Ama en uygunu, en faydalısı Peygamberine tabi olmaktır ki Ya Allah ben senin gibi yapıyorum. Senin gibi yapmak istiyorum. Sen nasıl yaptınsa ben de öyle yapmak istiyorum. Yolundayım, arkandayım, izindeyim. Demek için yani Perşembe'yi Pazartesi'yi tercih ediyoruz. Etmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Tabi ki de tercih kardeşlerimizindir. Elbette ki bunun karşılığını alır ama gücü buna yetmeyebilir. Ya da gerektiği gibi istifade edemeyebilir. Bunu böyle zamana yaysa. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah az da olsa devamlı olan ibadeti sever. Az da olsa devamlı. Eğer sadece üç aylarda tutacak olsak senenin her gününe her ayına yaymamış oluruz. Ama Perşembe, Pazartesi orucu olduğunda haftanın iki günü olduğu için böyle her aya, her haftaya yaymış oluruz ki devamlı olmuş olur. Allah'ın sevdiği ibadet dedi. Evet. Efendim Aziz Acet göndermiş. Hocam bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Merak ediyorum. Oyumu HDP'ye vermeyi düşünüyorum. Ama aday ezidi bana günah olur mu? kardeşlerimiz oylarını kullanırken elbette ki oy kullanmak bir sorumluluktur. Bunun içinde mesela anlatırken hiç kimseye oyunu şura ya da buna ver e, demeyi kendimize yakıştıramıyoruz. Neden? Bizim işimiz şahsiyetli insan yetiştirmektir. Hazreti insan yetiştirmektir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, kendisine karşı sorumluluğunu bilen, insanlığa karşı, insana karşı sorumluluğunu bilen insanı yetiştirmeye çalışıyoruz ki bununla beraber o bir şeyi yaparken, Allah'a göre hesap yapıp, öyle yapandır. Onun için oyumuzu kullanırken tercihimizi neye göre yapmamız gerekir? Kimi ümmet için, insanlık için, insanların dünyası ve ahireti için faydalı görüyorsak, oyumuzu öyle kullanmamız gerekir. Bunun Bu soruyu kendi gönlümüze sormamız gerekir. Hiç endişe etmeyelim gönlümüzden gelecek olan cevap yüzde yüz doğrudur. İmanlı bir gönül, Allah'ın hesabını yapan bir gönül, insanın, Hazreti insanın, Hazreti insan olmanın hesabını yapan bir gönül yanılmaz, yanlış yapmaz. Onun için gönül rahatlığıyla gönlünün tercihini yapabilir. Evet. Efendim, Ceren Er, Türk İzmir'den göndermiş. Sayın Hoca, Annem ölümden çok korkuyor, mezarlıktan korkuyor. Ben böyle daracık yerden nasıl nefes alacağım, ne yapacağım, ne olacak diye soruyor efendim. Evet. Mesela bu aslında gerçekten ağlanacak bir durumdur. Eğer biz mezarda diri olduğumuzu düşünüyorsak, oradan nefes almamız gerektiğini düşünüyorsak bu durumda anlamamışız demektir kabir hayatını, ahiret hayatını anlamamışız demektir. Dünya hayatına göre kıyas yapıp, orada nasıl nefes alırım deyip düşünüyorsak veya azabın orada olduğunu zannediyorsak, bu bütünüyle yanlış. O başka bir boyut, başka bir alem. Oradakiler başka bir alemde yaşıyor, komşudurlar, birbirlerine gidip gelirler. Eğer böyle bir imkanları, böyle bir izinleri varsa, Yoksa yaşadıkları yer o iki metrelik yerde yedir, Küçücük, daracık yerde değildir. Orada nefes almıyorlar. O başka bir alem. Ölünce biri kabre girmeden de o aleme geçmiş oluyor. Dolayısıyla hem kendisinin bulunduğu alemi, melekleri, cinleri görebiliyor. Hem de bu alemdekini seyrediyor. Allah ait kerimede buyuruyordu. Bugün, evet ölünce kul ona buyurur, bugün gözün keskin görür. Erdeleri senin için açtık, biz açtık onu. Artık orada o alemde evet, melekleri de görüyor, diğer varlıkları da görüyor, o aleme ait olan varlıkları da görüyor. Beraberinde bu alemi de seyretme imkanı vardır. Gözü öylesine keskin görüyor yani. Orada nefes almak yoktur. Ruh nefes almaz. Ruhun nefes alma özelliği yoktur. Nefes almaya ihtiyacı yoktur. Ee, onun için e, kabri doğru anlamak gerekiyor. O sadece bir kapı. Oraya bedeni bırakıyoruz ama ruh Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah ait kelime-i devle buyurdu. Öleceğiniz öldüğünüz zaman varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Allah kulü huzura alır. Sonra evet başka bir alemde, berzah aleminde, ruhların bulunduğu alemde bulunur, durdurulur ama kabirle irtibatı kesilmez. Yani biri başka bir memlekete gittiğinde, kendi bulunduğu, yaşadığı evi, memleketi unutmaz. Ruhun özelliği böyledir. Unutmadığı bir şeyle bağlantısı kopmuyor, bedenini unutmaz. Yıllarca onunla beraber yaşamış. Onun için onu unutmadığı için nereye defnedilmişse ruh itibariyle o bağı oradan kopuyor. Dolayısıyla oraya gideni de görüyor, selam vereni de selamını alabiliyor. Bu eğer mü'minse. Eğer mümin değilse derdi ona yeterdir. Hiç ne dünyayla ne öteki bedeniyle bir alakası olmaz. Derdi ona yeterdir. Çünkü ilgilenemiyor. Onun için gönlünün rahat olması gerekir. Nefes almasına gerek yok. Onun bulunduğu alem bu aleme göre çok daha geniş, çok daha büyük. Hem de aklımızın algılayacağı kadar büyük ve geniştir. Dünyaya benzemez. Evet. Efendim ben Zeynep, Rabbimi çok seviyorum. Emirlerinden çıkmamaya çalışıyorum. Ama şeytan beni imanımdan döndürmeye çalışıyor. Ağır vesvese sıkıntısındayım. Allah'ın Zatı ile ilgili sorular soruyor. Allah'ın Zatı ile ilgili vesveseler oluyor. Nasıl kurtarabilirim bana? Bir yol gösterin. Ben günahkar oluyor muyum? Bu durumda. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. İmana dair bir vesöse olursa bu imandandır. Eğer iman yoksa zaten şeytan vesöse veremez. İmanı kazanmak gerekiyor. İman anadan babadan miras kalan bir şey değildir. Herkesin her kulun çabasıyla gayretiyle kazandığı bir nimettir. Kazanması gereken bir nimettir. Dolayısıyla onun şeytanla, nefisle, vesöseyle mücadele etmesi gerekir. Ne yapması gerekir? Allah'ın zatıyla ilgili eğer bir ve veriyorsa mutlaka ona cevap vermen gerekiyor. Cevabın yerinde olması gerekir. Verdiğin cevaba önce senin ikna olman gerekir. Eğer verdiğin cevaba sen ikna olmazsan nefsini ikna etmemiş olursun. Dolayısıyla şeytan da oraya ve verdiğinde nefis sorun çıkarıyor. Sıkıntı yapıyor. Allah'ın zatı hakkında tefekkür yapılmaz. Yaratılmış akıl kendi yaratanını anlayamaz. Gücü buna yetmez. Eğer onu anlarsa ne olur? Anlar dersek ne olur? Akıl o zaman Allah'ı ihata etmiş olur ki kurun akli Allah'tan daha büyüktür manasına gelir. Aynı şekilde gözler onu ihata edemez derken bir de akıl itibariyle akıl onu ihata edemez. Nasıl düşünmek gerekir? Allah'ın zatını nasıl düşünmek gerekir? Allah'ın sıfatları, isimleri üzerinde tefekkür yapılır, yapılması gerekir. İsimleri ayet gibi okunması gerekir, bizde, bizde tecelli edebilmesi için. Allah Rahman ve Rahim'dir, rahmeti kendi üzerimizden biliyoruz. Allah affedicidir, affı kendi üzerimizden biliyoruz. Allah ikram edicidir, kerimdir, kerimliği, ikram ediciliği kendi üzerimizden biliyoruz. Zatini nasıl anlayacağız? Biz kendi kendimizi anladık mı ki Allah'ın zatini anlayalım? Allah'ın bize nefettiği ruhu anladık mı ki Allah'ın zatını anlayalım. Eğer Allah'ın bize nefeti ruhu nefektu min Ruhi ben ona ruhumdan nefettim buyuruyor. Eğer biz kendi e, hakikatimizi görürsek, anlarsak, tadarsak, yaşarsak o zaman Allah'ın zatı hakkında bir bilgimiz olmuş olur. Kendi üzerimizden. Nasıl ki isimlerini kendi üzerimizden anlıyorsak zatını da kendi üzerimizden anlayabiliriz. Aynı şekilde mesela Allah'ın zatını düşünürken, tefekkür ederken, nasıl tefekkür etmemiz gerekir? Mutlaka bu tefekkürün doğru olması gerekir. Hayali ya da vehmi olması o tefekkürün doğruluğunu göstermez. Onun doğruyu yapmaz bizim hayalimizin. Beni yaratan Rabbim dememiz gerekir. Beni yaratan Rabbim. Bak yakında tefekkür etmiyoruz. Beni yaratan Rabbim. Eğer beni yaratan Rabbim diye düşünürsek, zatını tefekkür etmemiş oluruz. Dolayısıyla bütün isimleriyle bize tecelli ettiği bütün isimleriyle beni yaratan dediğimiz için Rabbimizi isimlerinden tefekkür etmiş oluruz. Ancak isimleri onun zatına perdedir. Onun zatına aynadır. Zatıyla onu bilemiyor ama sıfatlarıyla onu biliyoruz. Ama Allah zatıyla sıfatıyla insana, Hazreti insana tecelli etmiştir. İnsan kendi kendini bulursa, Allah'ın nefreti ruhu bulursa o zaman onun da Allah'ı zatını Allah'ın tanıttığı kadarıyla bilmiş olur, anlamış olur. Tefekkür etmek e, nefsimize söylememiz gerekir. Ben küçücük aklımla aklım Allah'ı ihata edemez. Yaratılan, yaratanı ihata edemez. Ancak kendisine tecelli ettiği kadarıyla anlayabilir, tanıyabilir. Bunu da neyin üzerinden kendi üzerinden Allah'ın kendisine nefettiği ruh üzerinde. Evet. Selamun aleyküm. Sanurf'dan yazıyorum. İsmim Abdulaziz. Salih abi ile beraber izliyoruz. Mürşidimiz bize bir selam yollar mı? Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bizi izleyen bütün Kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. İnşallah efendim. Efendim biz geçen hafta tekrar gidelim. Efendim evet. haftaki sorulara bir devam edelim. Evet. İnşallah bütün sorularınız ciddiye alınacaktır. Bütün sorularınız sorulacaktır inşallah kıymetli izleyicilerimiz. Efendim, Engin Türkiye'm çalışan sormuş. Takketsiz sohbet vermenin hükmü nedir? Hocam ellerinizden öpüyorum. Takesiz sohbet vermek. Evet. evet. Burada her türlü soruyu sormak serbesttir. Takesiz sohbet etmenin hükmü nedir? Caiz midir değil midir? Evet efendim. Caiz demek doğru demektir. Caiz değil demek doğru değil demektir. Eğer biri sohbet veriyorsa, sohbet ediyorsa acaba böyle bir vasfa sahip midir, değil midir? Bu haliyle onun Allah hakkında, peygamber hakkında, ahiret hakkında konuşmaya yetkisi var mıdır yok mudur? Çünkü kim dini bir sohbet yapıyorsa Allah ve Resulü adına konuşuyor. Elbette ki bu iş külahla olacak, sarıkla, cübeyle olacak şeyler değildir. Onun buna ehil olması gerekir. Ehil. Eğer o Hikmet ehli biri ise bir kere o sohbete ehil değildir. Ona değil külla, ona kavuk da taksanız hiçbir fayda kimse ondan göremez. Onun için e, take, bununla beraber e, müminlerin, Müslümanların e, taktığı, giydiği bir şeyle eğilir. Bu ne böyle bilelim? Araplar bunu bilir ya da Arabistan'a gidenler bunu biliyor. Onların e, giydiği take değil, e, sarıktır. Veya e, kefi ve agal denen e, giysidir. E, Külah diye bir giysileri olmamıştır. Yoktur yani. Bunu sonra gelenler e, üretmiştir kendi kendine. Belki daha doğrusu bunu şöyle anlamak gerekiyor. E, mesela Yahudilerin biliyorsunuz papazların takileri vardır. Onlardan kalma bir şeydir. E, onun için e, takiyi yani böyle İslam'ın giysisiymiş gibi takdim etmek, hatta onsuz olmaz demek e, doğru olmaz. E, yakışık almaz yani. E, bizi sohbet, dini sohbet yapmaya ehil kılan şey takemiz ya da giysimiz değil. E, eğer marifetimiz yoksa Allah bilgisine sahip değilsek, Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Hadi siz bilginiz olan konuda konuştunuz. Allah'ı bilmediğiniz, tanımadığınız halde siz Allah hakkında bile konuştunuz. Allah bunu affetmez. Allah'ı bilmeyenler, tanımayanlar böyle birkaç kitap okumakla konuşmaya kalkışırsa ne demişler? Yarım doktor candan, yarım alim de insani imandan eder. Konuşanın ehil olabilmesi için alim olması gerekir. Allah'ın alim isminin onda tecelli etmesi gerekir. Alim deyince sadece böyle ilim sahibi olarak onu görmek doğru değildir. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, dolayısıyla Allah'tan haşyet duyan, Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar buyurdu ayet-i kerimede. Alim Allah'tan haşyet duyandır. Konuşurken kılın kırk yarandır. Rabbi ne o neyi söylediyse ne dediyse o diyendir. Onu ortaya koyandır. Allah'ı tanıyan ve Allah'ın muradını bilendir. Bilmiyorsa konuşmaması gerekir. Yoksa faran alim böyle söyledi, faran hoca böyle söyledi, faran mezhepte böyledir. Sen ilmi e, sadece naklediyorsun. Bu alim değil. Bu nakilcidir. Bilgi sahibidir. Alim başka bir şeydir. Konuşmaya ehil, küllah sahibi değil, ilim sahibi olandır. Marifetullah'a sahip olandır. Hikmete sahip olandır. Evet, teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Efendim Mehmet Önder Diyarbakır'dan göndermiş. Allah sizden razı olsun. Amin. Sorum türbe ve kabirleri ziyaret ederken şir şirke <gülüyor> düşmemek için nasıl davranmalı ve nasıl dua etmeliyiz? Evet. Mümin şirke düşmez. Mümin şirke düşmekten endişe etmemelidir. Eğer mümin ise Allah'ı biliyor, Allah'ı tanıyor. Dolayısıyla Allah'ın hiç kimseye herhangi bir ismini teslim etmeyeceğini biliyor. Eğer mümin ise. Ama eğer iman kemale ermemişse, imani anlamamışsa, birilerinin Allah'tan başka birilerinin de bir kuvvete, bir güce sahip olduğunu düşünüyorsak, bu şiç olur zaten. Mümin dedim onun için. Mümin hata yapmaz, yanlış yapmaz. Türbeye gider, dua edebilir. Türbeye giderken neyi anlaması gerekir? Mekanlar, zamanlar, Allah'ın tecellisinden kıymetle geri alırlar. Allah'ın insana olan muamelesinden de geri alırlar. Eğer bir yerde Allah'ın bir veli huli varsa, bir salih huli varsa, bir peygamber varsa orada, Allah rahmetiyle oraya tecelli etmiş, nazarıyla oraya nazar etmiştir rahmetiyle. Dolayısıyla o mekanda, o yerde bulunduğumuzda o rahmetin içine biz de girmiş oluruz. Neden anlıyoruz bunu? Nasıl anlamamız gerekir? Sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yolculuk esasında bir yere geldiğinde evet, kervanı durduruyor. Biraz dinlendiriyor. Sonra muhabbetle dağa karşı durup dağı seyrediyor. Buyuruyor ki geçmiş kavimlerden geçmiş ümmetlerden bir kavim şu dağa çekilmiş Allah'a ibadet ediyorlardı. Burada Allah'a ibadet ediyorlardı. O ümmetin velileri, onların o ibadetinin nuru hala o dağdan tecelli etmeye devam ediyor dedi. Evet, sahabe başka bir yolculuk esnasında buyuruyor. Biz diyor bir yere geldiğimizde Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah buradaki kavme peygamberlerine karşı geldikleri için azap etmişti. Gazap etmişti. Gazabını indirmişti. Onları gazabıyla helak etti. Burada durmayın ve dinlenmeyin. Buradan hızla geçiyoruz. Oradan hızla bizi geçirdi. Neye göre Allah'ın rahmeti, nuri tecelli etti? Neye göre gazabi inmişti? İnsana göre. Dolayısıyla o mekanlar insandan dolayı ya değerlidir ya da değersiz olmuş olur. Onun için türbelere giderken de burada bir Allah dostu yatıyor, bir veli kul yatıyor, bir peygamber yatıyor veya bir sahabe yatıyor dediğimizde biz de o gönlümüzdeki niyete göre o rahmeti almış oluyoruz. Diyelim ki hiç orada öyle bir zat yatmış olmasın, onun mekanı değil makamı olmuş olsun, orada bulunmuş olsun daha önce. Gene aynı şey geçerlidir. Mesele bizim gönlümüzün orada Allah'a dönmüş olmasıdır. Allah'ın rahmetine gönlümüzün açılmış olmasıdır. O gönülle Allah'a dua ediyoruz. Elbette ki Allah'ı seven, Allah'ın sevdiklerini de sever. Allah'ı seveni de sever. Allah'ın sevdiği bir kul oradadır. Onunla beraber o senin duana amin desin diye. O türbede dua ediyorsun. O senin duana amin desin diye. Yoksa bazıların söylediği gibi yok o duaya muhtaçtır, yok şöyle olmuş. Böyle düşünmek edebe aykırıdır. O bizim duamıza amin desin diye. Hepsi bu kadar. Duayı yine biz yapacağız. Ondan bir şey istemiyoruz. Ama duamıza amin desin diye. Melekler de duamıza amin diyor. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu. Evet, amin derken eğer meleklerin duasıyla beraber amin dersek Allah onu reddetmez dedi. Allah ayet kerimede buyurdu. Allah müminler için iman edip salih amel işleyenler için, tövbe edip istihbar edenler için istihbar ederler. Dua ederler. Evet. Ona şirk demek doğru değildir. Duamıza amin desinler diye kabul edip etmemek Allah'a ait bir şey. Yani ne oradakine dua ediyoruz, ne oradakinden bir şey istiyoruz, ne oradakinden bir şey bekliyoruz. Sadece Allah'ın sevgili kuli, salih kuli, nebisi, resulü, sahabe deyip duamıza amin desin diye o biz onu seviyoruz. O bizim kardeşimiz değil mi öyle? O da eğer mümin isek, müminler kardeştir, o da bizi seviyor, duamıza amin desin diye. Amin der mi? Allah'ın vereceği şeydir, eğer makul ve mantıklıysa, eğer hayırsa mutlaka o da amin der. Neye göre? Gönlümüzdeki ona olan muhabbetimize göredir. Evet. Efendim Rıdvan isimli bir izleyicimiz sormuş. Rüya halinden korunmak için ne yapmalıyım? Bir fikriniz var mı? Kesin çözüm biliyorsanız paylaşır mısınız benimle? Evet. Rüya hali. Rüya halinde. Evet. Belki rüya demiş olabilir. İster rüya olsun, ister rüya hali olsun. Evet, Ondan kurtulmak için ne yapmak gerekir? Tek kelimeyle iman etmek gerekir. Sıkıntı duyduğumuz, razı olmadığımız, memnun olmadığımız her halimiz için aynı şey geçerlidir. İman etmek. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmek. Seven neden riyakar olsun? Eğer biri Allah'ı seviyorsa, o insanlara karşı riya yapmaz, yapamaz. Allah'ı seviyor. Ama eğer insanların iyi veya kötü demesini Allah'ın razı olup olmamasından daha önemliyse bir kul için, işte o riyakar bir kuldur. İstese de istemese de gösteriş yapar, riya yapar. Onun için olması yapılması gereken şey nedir? Evet, iman etmektir. Allah'a olan muhabbetini arttırmaktır. Ne ile olur? Nasıl olur? İman e, bilgiyle artmaz. Ben çok okudum, çok bilgiliyim, imanım artsın. İman bilgiyle artmaz. İman amel ile artar. Onun için Allah e, müminleri anlatırken müminler o kimselerdir ki iman ettikten sonra şüpheye düşmeyen mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir dedi. Maliyle, canıyla Allah yolunda cihat edince ne olur? İmanı kazanır. Yoksa bilgi, istediği kadar bilgili olsun, istediği kadar kitap okumuş olsun, bu onda imana dönüşmez. Amele dönüşmedikçe, amele dönüşünce, sen Allah için bir çaba gayret sarf edince, bir fedakarlık yapınca, onun karşılığında Allah'ın sevgisini, imanı kazanıyorsun. Allah seni seviyor ve sen de Allah'ı seviyorsun. Yani imanı amelin karşılığında al alıyorsun. Cenneti de amelin karşılığında, dolayısıyla imanın karşılığında alıyorsun. Evet, eğer rüyadan ya da rüyadan, rüya olan dünyadan kurtulmak istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı arttırmak. Malımızla, canımızla Allah yolunda cihad etmek Evet. Bunun sonucunda kazanacağımız şey nedir? İmandır, Allah'ın rızasıdır, Allah'ın dostluğudur, ebedi hayatımızdır. Evet. Efendim Tevfik Demir sormuş. Selamünaleyküm. Hocam hayırlı yayınlar. Benim sorum herhangi bir mezhebe bağlı olmadan dinimizi yaşamak herhangi bir soruna sebep verir mi? Allah razı olsun. Evet. Herhangi bir mezhebe bağlı olmadan dinimizi yaşamaya çalışırsak bir sorun olur mu? Bir sorun olmaz. Ama mutlaka o mezhep imamlarının e, hüküm verdiği gibi, iştihad ettiği gibi, ayetten, hadisten, sünnetten e, o hükmü çıkarabilmek lazım ki sorun olmasın. Çıkarabiliyorsak sorun değildir. Çıkaramıyorsak birine uymamız gerekir. Birine bütünüyle uymamız gerekiyor mu? Hayır. Bir bölümünde her başka bir hükümde, başka birine uyma imkanımız var mıdır? Elbette ki vardır. Hem mezhep kolaylıktır diyeceksin, hem de yok ile de birini dinmiş gibi takip edeceksin demek doğru değildir. Dolayısıyla eğer biliyorsa ki bilmesi gerekir. Müminin dinini dert edilmesi gerekir. Allah'ın vahyini, emrini, İslam'ı yaşamayı dert edilmesi gerekir. Evet, öğrenmeye çalışırken bir mezhepten diyelim ki öğrendi. O şu mezhebe göre e, hüküm böyledir. Neye göre, hangi ayete göre, hangi hadise, sünnete göre deyip o ayette, o hadise bakacak. Diğer e, mezhebin hükmüne de bakacak. Evet. Sonra kendisi bir hüküm verebilir bunlar arasından. Asıl mezhebe tabi olmak da budur, mezhebe uymak da budur. Yoksa mezhebi taklit etmektir. Taklit hiçbir mana ifade etmez, bir kıymeti değeri de yoktur. Bir şey yapıyorsak bilerek yapmamız gerekir. Yani o emrin hangi ayete, hangi hadise, sünnete dayandığını bilmek gerekiyor. Onun için herhangi birine uymaz. Bununla beraber şöyle bir de sormak gerekir. Sahabenin bir mezhebi var mıydı? Cevap bu manada hayır. Ama her birinin bir mezhebi vardı. Nasıl mezhepleri vardı? Allah'ın vahyinden öğrendiklerini, Resulünden görüp öğrendiklerini... Kendilerine yol edinmişlerdi. Buna beraber her biri nasıl anladıysa yolu öyle yürüdü. Bir mümkün düşün de aslında budur. Yoksa ben Kur'an'ı okumaya, anlamaya tenezzül etmeyeyim. Resulünü anlamaya, sünneti anlamaya tenezzül etmeyeyim. Sonra da ben de işte falancaya tabi oldum. Ya da birileri çıkıp işte ile de buna tabi olacaksın derse bu hadini aşmaktır. Bu dünün bir kitabı vardır, bir peygamberi vardır. Beze de düşen kitabını anlamaktır, peygamberini anlamaktır, hadisini, sünnetini anlamaktır, yaşantısını anlamaktır. Onun gönül harını anlamaktır. Ona tabi olmaktır. Ha buna beraber e, bu kadar imkanımız yoksa, en azından şu anda yoksa birine, bir mezhebe tabi oluruz. Ne zamana kadar? Öğreninceye kadar. Sonra tercihi kendimiz yapacağız. Evet. Efendim aslında mezhebe ilgili bir soru daha vardı. Evet. Aslında kısmen cevapladınız. Evet. Bu sorudan sonra kısa bir ara verelim isterseniz. İnşallah. Efendim Tevfik Demir sormuş. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim sorum herhangi bir mezhebe bağlı olmadan dinimizi yaşamak herhangi bir soruna sebebiyet verir mi? Yok bunu önce sormuştuk efendim. Özür dileriz. Sebebiyet vermez dedim. Evet. Mehmet Çelik sormuş. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Mezhep imamlarının farklı farklı görüşler ortaya atmışlar. Ee, doğru olan birse bazıları yanlış görüş mü belirtmiş oldu? Evet. Onlar görüşlerini belirtirken möhkem olan ayetler e, hakkında görüş belirtmemişlerdir. Olduğu gibi ortadadır. Möhkem, apaçık ayetler. Buna beraber müteşabih olan ayetler vardır. O konuda e, fikirlerini, iştahatlarını yapıp belirtmişlerdir. Bir de fıkhi konuda e, yani Namazı kılmak Allah'ın emridir. Hepsi buna evet diyor mu? Evet. Namaz nasıl kılınır? Belki o hareketlerde bir takım farklar olabilir. Buna beraber bunlar din için ölçü de değildir. Yani dinimizin binde bir parçasıdır. Bütün o fıkıhla ilgili, o iştihatla ilgili meseleleri hepsini bir araya topladığımızda yaklaşık bir 400 ayet civarındadır. 400 ayet. Ama 6236 ayet var. Gerisini yapacağız? Gerisinde Allah neyi anlatıyor? Allah Hazreti insan olmayı anlatıyor. İmanı anlatıyor. Okumayı anlatıyor. Onun için onları böyle sanki dinin özü gibi anlamak Doğru değil. Dinin özü Allah'ı bilmektir. Allah'ı tanımaktır. Allah'ın adına okumaktır. Allah adına okumaktır. Dolayısıyla iman etmektir. insani tanımaktır. Hazreti insan olmaktır. Allah yol gösteriyor çünkü. Hemen neredeyse 13 tane boyunca Allah imani anlattı insanlığı anlattı, okumayı anlattı, dağı gösterdi, göğü gösterdi, yeri gösterdi, ağaçları gösterdi, denizi gösterdi, gemiyi gösterdi. Oku diyor Allah. Önce oku diyor. Önce iman et diyor. Önce anla. Önce kendini tanı. Kendi üzerinden Rabbini tanı. Sana yaptığım muameleyi anla, tanı. Yoksa böyle e, mezhebiyi böyle din zannetmek, din yerine koymak, e, böyle hakikati örtmek gibi olur. Bu aslında neyi gösterir? Bu cehaleti gösterir. Kur'an'ı anlamadığımızı, Rabbimizi dinlemediğimizi, Peygamber'ini anlamadığımızı gösterir. Bunların böyle tartışma konusu olması bile doğru değildir. Evet, biri şöyle olsun demiş, öteki böyle olsun demiş. Her iki halde de olur mu? Olur. O zaman sorun yok. Her halde de bir şey olmuyorsa sorun yok demektir. Bu sorun yapmak doğru değildir. Evet, kardeşlerimizin sorularına kısa kısa cevap vermek zorunda kalıyoruz. E, vakit e, dar olduğu için. Daha doğrusu sorular fazla olduğu için yani cevapsız soru kalmasın istiyoruz. E, i̇nşallah böyle toparlayıp e, cevap vereceğiz. buyur. Efendim teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.